Bir Söz Küçüm programında hoş geldiniz. Bugün ben Beren ve Gabiye arkadaşımla birlikte okuyorum, oynuyorum proje sorumlusu Gözde Kaymaz ve proje projede görev alan çocuklar Gamze Orhan, Zeynep Cansu Şahin ve Beste Yolduz bizimle. Merhabalar, tekrar hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Ee, hoş geldiniz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı olarak biz Türkiye'de 12 Eğitim Parkı 55 öğrenim birimimizle birlikte 35 etkinlik noktasındayız. Okuyorum Oynuyorum projesi tüm etkinlik noktalarımızda uygulanmakta. Yapı kredi sponsorluğunda yürütülen Okuyorum Oynuyorum projesi 2006 yılından itibaren devam ediyor. E, bu sene Okörüma Oynuyorum projesinin iletişim faaliyeti olarak çocuk hakları konusunda bir tiyatro çalışması yaptık. Burada bulunan arkadaşlarımız da bu çalışmaya katılan arkadaşlarımızdan Türkiye'nin çok çeşitli noktalarından Diyarbakır, Van, Gaziantep, Samsun, Antalya, Afyon'da çocuklarımız çocuk hakları konusunda yazılan tiyatro oyunlarını çalıştılar. 12 madde seçildi. 12 madde konusunda da Ömer Ceylan ve Selcan Ergun tiyatro oyunları yazdılar ve arkadaşlarımız da ünlü sanatçıların kendileri çalıştırmasıyla birlikte 3 ay süresince bu oyunlara hazırlandı. Ee, Okuyorum Oynuyorum projesi yani programı hakkında biraz Hı -hı. detay verebilir misiniz? Tabii Okuyorum Oynuyorum projesi Nilay Yılmaz tarafından e, yaratıldı. Halen danışmanlığını da Nilay Yılmaz yürütüyor. Dediğim gibi yapı kredi sponsorluğunda 2006 yılından itibaren e, başladı Okuyorum Oynuyorum projesi. Çocuklarda okuma alışkanlıklarını geliştirmesi üzerine kurgulanmış bir proje. E, 2006-2009 yılında ilk bölümünü tamamladık ve 57 bin çocuğa ulaştık. Bu beklenilen çocuk hedefinin %134'üydü. Böylece yapı kredi bizimle bir 3 yıllık daha e, anlaşmaya gitti. Ve şimdi 2012 yılının sonuna kadar devam edeceğiz. Ve şu andaki çocuk sayımız 84 bin. E, Türkiye'de 84 bin çocuk okuyorum oynuyorum projesine katıldı demek oluyor bu. Çocuklar 16 hafta süresince geliyorlar ve gönüllü abla abileriyle birlikte e, projenin içerisinde yer alan etkinliklerde yer alıyorlar. Peki Okuyorum Oynuyorum projesi dışında başka projeleriniz de var mı? Tabii Eğitim Gönülleri Vakfı e, tüm etkinlik noktalarında çok çeşitli etkinlikler ve projeler yürütüyor. Bunlar kariyer yolculuğuma başlıyorum, e, yurttaşız, katılımcıyız, düşünebilen çocuklar, düşler atölyesi gibi e, çocuklardaki yaşam becerilerini geliştirmek adına çok çeşitli... ...alanlarda... ...yaratılmış etkinlikler uygulanıyor... ...toplam 16-17 standart etkinliğimiz var... ...ve bunun yanında ayrıca... ...çocukların temel eğitimine destek olacak etkinlikler de yapılıyor... ...matematik fen gibi... Ben küçük arkadaşlarımıza dönmek istiyorum... ...onlar bizzat... ...okuyorum, okuyorum, oynuyorum... ...programına katıldılar... ...onlardan duygularını alabilir miyim... ...yani ne kadar verimli oldu bu program size... Biz hem öğrendik hem eğlendik diyebilirim. Yani hem orada çalıştık bunları. Gönüldü abla bize çalıştırdı bunları. Hem biraz orada biraz tiyatro eğitimi aldık gibi diyebilirim. Yani hem aldık hem öğrendik hem eğlendik. Hı hı. Ne tür kitaplar okudunuz peki? Yani orada bize nasıl diyeyim çocuk kitapları, sevdiği kitapları öyle yani kısım kısım kitaplar okuttular. Peki sizden düşüncelerinizi alabilir miyim? Ben yani oraya giderken hep çok mutlu, çok heyecanlı oluyorum. Ve çok güzel bir proje. Ben çok beğeniyorum. Bizim için hem eğlenceli, öğretici, kitap okumayı ben zaten çok seviyorum. Ve bu etkinlikle de çok güzel oldu. Ee, arkadaşım dediği gibi evet orada hem öğreniyoruz hem eğleniyoruz. Orada tiyatro eğitimi aldık 3 ay boyunca. Ee, ve en sonunda da tiyatromuzu yaptık. Çok mutluyuz. Ee, iyi kişi, çoğu kişiyle arkadaşlıklarımız oldu. Yeni kişilerle tanıştık. O yüzden çok mutluyuz. Peki bu kitapları gönüller okuyor dediniz. Hı. Tek bir gönüllü mü okuyor yoksa her ilden belirli bir kişi mi okuyor? Şöyle her etkinlik noktasında yani her ilde 16-17'şer çocuk gruplarıyla bir okuyorum oynuyorum grubu var. Ve bu grubun başında da iki gönüllümüz var. Gönüllü abla abileri çocuklara kitapları okuyorlar ve çeşitli oyunlar oynadı. E, tabii ilk akla gelen şey neden kitapları çocuklar okumuyor oluyor? E, çünkü çocukların okuma seviyeleri birbirlerinden farklılık gösteriyor. Bu standart bir etkinlik, bir eğitim programı ve tüm illerde aynı anda başlıyor ve devam ediyor. E, o zaman ne oluyor? Çocukların okuma seviyeleri birbirlerinden farklı olduğu zaman etkinlikler istediğimiz şekilde yürümeyebiliyor. Biz etkinliğimizi gönüllünün okuması ve arkasından çocuklara çeşitli farkındalık yaratan sorularla birlikte etkinliği şekillendirmesi üzerine kurguladık ve bu şekilde de devam ediyor. Çekeceğiniz programları nasıl belirliyorsunuz? Etkinlikleri mi nasıl Aha. belirliyoruz? Etkinlikleri aslında biz e, TGAV olarak e, ilk öğretim çocuk gruplarına yöneliyoruz ve işte ilk öğretim Çocuklarının da aslında belli etkinlikler üzerinde ihtiyaçları olduğunu, çeşitli işte bunun için araştırılmalar yapılıyor. Hangi etkinlikler var bizde ve hangilerine ihtiyaçlarımız var konusunda bir eğitim stratejimiz var. Bu eğitim stratejisi doğrultusunda da çeşitli etkinlikler yaratılıyor. Peki bundan önce daha önce bir tiyatro bu tiyatro projeniz oldu mu? Tabii yine Okuyorum Oynuyorum etkinliği kapsamında 2008 yılında da sokak tiyatroları yapılmıştı. Yine ünlü sanatçıların çalıştırdığı gruplar olmuştu. Fakat bunun ondan farkı, bunun bir teması vardı ki o çocuk haklarıydı bu sene yaptığımız tiyatronun. Bir de 2008 yılında yaptığımızda toplu gösterim İstanbul'da gerçekleşmemişti. Her çocuk grubu kendi yerelinde sergilediler. Fakat bu sene yaptığımız çocuk haklarında hem yerelde sergilediler yani Van'da, Diyarbakır'da, Antep'te kendi illerinde. Daha sonra da gelip İstanbul'da 12 çocuk hak maddesinin birden yer aldığı toplu gösterime katıldı çocuklar. Ee, Öğrencilerimizden, küçük arkadaşlarımızdan bir fikir alalım. Siz çocuk hakları tiyatrolarında oynadınız. Sizce çocuk haklarını daha önce herhangi bir yerde okusaydınız okuduğunuzu bilmiyorum okuyorum oynuyorum programı kapsamında okusaydınız sizce daha mı herhalde olurdu yoksa tiyatroda daha pekiştirici daha öğretici mi oldu? Bence böyle hem izliyoruz hem eğleniyoruz hem de çocuk haklarını <gülüyor> daha iyi anlıyoruz şey biz bu etkinlikten önce de çocuk haklarını görmüştük zaten okulumuzda ama böyle bize hani tek bir madde halinde söyleseler belki kafamız hani başka bir şey görmüş olabilir hani başka bir şey düşünüyor olabiliriz o hak, hakla ilgili ama bu tiyatroda hem biz eğlendik hem de hakları çok iyi öğrendik olduk ve benimsemiş olduk Mesela bunları okulda da öğreniyoruz bu çocuk haklarını yani önceden duyduk ama e, tiyatroda mesela biri bize sorsa dese ki çocuk haklarından bir madde söyle biz bir madde söylesek. Mesela diyelim ki eğitim hakkı o maddeyi bize anlat dese öğrendiğimize göre anlatamıyoruz ama tiyatroda görüyoruz bildiğimiz için onu çok rahat anlatabiliyoruz. Peki size göre çocuk hakları ne demek nasıl uygulanmalı? Çocuk hakları yani çocukların haklarını savunmak için olan maddelerin e, bütün resmi yani çocuk hakları denir. E, çocuk hakları bence çocuk çocuklar çocuk hakları olmadan önce çocuklar zor bir dışı olabilirler. Mesela eğitim hakkında çocuklar eğit kimse okula gitmiyordur. E, çocuklar işlerde çalıştırılıyordur. E, bu madde bu hak oldu, bu haklar olduğu için Bence çocuklar mutluluk duyuyor. Yani çocuklara yapılan kötü davranışları engellemek. Peki uygulanıyor gibi. mu çocuk aktarıyor? Bunu bence çocuklardan çok büyüklerin uygulaması gerekiyor. Evet. Peki ben görüyorum bu etkinlikler ve program çok yararlı olmuş öğrencilere. Bu etkinlik ileride devam edecek mi? Yani 2012'ye kadar okuyorum, oynuyorum. En bir programı varmış. Peki hı hı. bu tiyatro etkinliğinin daha daha sonra devam ettirmeyi planlıyor musunuz? E, tiyatro etkinliği Okuyorum Oynuyorum'un iletişim faaliyeti kapsamında gerçekleştirildi. E, bu aslında seneye tekrar böyle bir planlama yok. Fakat ondan sonraki seneler için e, bu sene yaptığımız tiyatro faaliyetinden o kadar olumlu geri bildirimler aldık ki hem çocuklardan hem izleyenlerden hem e, bizimle beraber bu işte çalışanlardan tekrar böyle bir şey yapmayı çok isteriz. Üstelik çocuk hakları gibi bir konunun e, aslında bizim içinde ne kadar faydalı olduğunu gördük. Biraz önce arkadaşlar da bahsetti buradaki diğer illerden gelen çocuklarla da hep aynı şeyi konuştuk sürekli. E, hepsinin söylediği şey evet biz bunu okulda da görüyoruz. Fakat tiyatro olarak hem bunu oynayınca hem okuyunca e, daha sindirmiş olduk. E, peki yapacağınız e, oynadığınız oyunları çalışırken neler yaşıyorsunuz? Çalışırken çok... e, şey, hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Orada oyunları oynadığımız için hem eğlenmiş de oluyoruz, öğreniyoruz da. Çok yerelli oluyor bizim için. Ben şey düşünüyorum. Gösteri olacağını bildiğim için daha çok çalışmalıyım, çok güzel yapmalıyım. Gösteride de çok, eğlen çok eğleneceğim ve çok güzel bir gösteri olacak diye düşünüyorum. Orada çalışırken de çok eğleniyorum ve oraya giderken heyecan duyuyorum. Orada zaten e, hem el da dediği gibi hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Orada bir yanlış davranışımız olsa bile e, öğretmen öğretmenlerimiz bize yardımcı oluyorlar, e, yanlışlarımızı düzeltiyorlar. Kimlerle çalıştınız peki? E, Zeynep Alkaya, Haluk Bilginer. Peki başka eğitim koçlarınız var mı? Şey e, ben yerel Tiyatro'da oynadım. Orada e, eğitim hakkı ile ilgili bir tiyatro oynadık. Ben okuyamayan kızdım. Orada gerçekten okuyamamanın ne demek olduğunu anladım. Oynarken yani benimsedim bu hakları. Ben oyunda anlatıcıydım. Orada kimsenin birbirinden farklı olmadığını, herkesin eşit olduğunu anladım. Evet. Ee, peki bu um, usta tiyatrocular da gönüllü olarak çalışıyorlar. Bunlarla nasıl iletişim kurdunuz? Kısaca bilgi alabilir miyim? Evet. Biz onlara teklif götürdük çeşitli tiyatro sanatçılarına, onların da çoğu programları el verdiğince kabul ettiler ve daha sonra Mart ayında başlayarak Haziranın sonuna Haziranın başına kadar pardon her boş buldukları vakitte. ...kendilerine olan ile gittiler. Her sanatçının kendine ait bir ili vardı. Oradaki park. Örneğin işte Sade Tışıl Aksoy, Ezgi Mola, Diyarbakır'a gittiler. Bu da ne demek oluyor? İşte iki haftada, üç haftada bir sürekli Diyarbakır'a gidip... ...oradaki çocukları çalıştırıyorlar. Yine sanatçılar Mert, Fırat, Samsun, Yiğit Özşener, Urfa... ...Ceb Davran ve Bahtiyar Engin, Van, Deniz Çakır, Gaziantep gibi... ...çok sayıda 19 sanatçımız vardı. Devin Özgüçinar, Ayça Varliyar, Serkan Altınorak, Şebnem Bozoklu... Altan gördüm gibi sanatçılar vardı. Peki Okuyorum Oynuyorum programına katılmak için yani bir kısıtlama var mı? Nasıl katılabilir öğrenciler? Yok hiçbir kısıtlamamız yok. İlköğretim öğretim birinci kademede birden beşe kadar olan tüm çocukları Okuyorum Oynuyorum programına alabiliyoruz. İstanbul'da çok çeşitli noktalardayız biz. Zeyrek'te, Beykoz'da, Gültepe'de, Yeniköy'de. Anadolu Hisarı'nda, Kartal'da öğrenim birimiz, birimlerimiz var. Buraya başvurabilir çocuklarımız velileriyle birlikte gelerek. Bakırköy ve Fındıkzade'de de eğitim parkımız var. Yine aynı şekilde buraya da gelebilirler. E, tüm etkinlik noktalarında okuyorum, oynuyorum etkinliğe uygulanmakta zaten. E, peki... Katılmak isteyenler size nasıl ulaşabilirler? Bir web adresi verebilirim. www.tegev.org Bu baş harflerinin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı .org şeklinde tegev.org ya da eğer internet ulaşımları yoksa 0216 290 70 76'dan ilgili telefon numaralarını alabilirler. Peki okuyorum, oynuyorum programına katılan öğrencilerden tiyatro kullanılıyor. Çocuk hakları ile ilgili olan tiyatro programına nasıl alımlar yaptınız? Öğrenciler herhalde isteklerine göre. Evet eğitim parklarında okuyorum oynuyorum etkinliği alan 5. sınıf çocukları arasından bir katılım sağladık. Bir de İstanbul'da genel gösterim olacaktı ve İstanbul'a getireceğimiz çocukların yaşının biraz daha büyük olmasını istedik. Çünkü burada genel gösterimde 3 gün buradaydılar. E, provalara katıldılar. Bu arada çocuklarımız İstanbul'a gelmişken sadece provalara katılıp gösterimi yapıp gitsin istemedik. Onlara bir gezi programı da uyguladık aynı zamanda. E, i̇lkokul 5. sınıftaki çocuklar okuyorum oynuyorum alanlar ve tiyatroya istekli olanlar eğitim parklarımızdan seçilip bu etkinliğe katıldılar. Aslında bu program hem, hem, hem tiyatro ile birlikte çocuk haklarını da pekiştirmek üzerine ayrıca 11, 11 ilde yapılıyor değil mi? Evet, ya yani 12 il, 11 ilde 12 eğitim parkında uygulandı bu proje. Hı hı. 11 ile yapılıyor olması da aslında Türkiye'deki değişiklikleri iç içe olduğunu göstermek için, kültürlerin birbirine kaynaşmasını sağlamak için de güzel bir proje. Aynen doğru diyorsunuz. Sizde peki ne düşünüyorsunuz? Yani farklı illerden İstanbul'a geldiniz yanılmıyorsam. Yok, biz ha, bu grup İstanbul, İstanbul'dur. Siz İstanbul'dasınız, Peki farklı illerden gelen arkadaşlarınızı gördünüz mü? Gördük. Onlarla Gördük. konuştunuz. Ne konuştuk. hissettiniz? Yani nasıl bir kaynaşma oldularınızda? Sonuçta yani çok farklı olmasa da farklı kültürlere, farklı düşüncelere sahip olabilirsiniz. Düşüncelerinizi alalım. Yani onlarla konuştuk, kaynaştık. Onlar da bizim birer arkadaşımız oldu. Ee, çok sevdik onları da. Onlar da bizim gibi heyecanlı, heyecanlılardı. Tiyatroyu oynamak için onlar da satıyordu. Ee, onlar çok sevdim onları ben. İstanbul'da oynanan genel gösterimde 12 oyun oynandı dedik. Aslında bunların bir kısmı yerelde de tekrar oynandılar. Örneğin arkadaşlarımızdan birinin İstanbul'da oynadığı oyunu Eskişehir Eğitim Parkı'da genel gösterimde oynadı. Belki kendi oynadığı oyunla Eskişehir'in oynadığı oyun arasında fark gördü mü? Arkadaşlarıyla bu anlamda nasıl bir bağlantı kurdu? Onlardan bahsedebilir. Mesela şey hani kısaltma yapıyorlar oyunlarda o yüzden. O yüzden Sözler farklıydı bir de mesela e, nasıl desem biz mesela böyle çeşitli dalga vardı orada dalga yapıyorduk mesela onlar farklı şekilde yapıyordu böyle küçük küçük farklar oluyordu. Zaten bizim yaptığımızla bizim oynadığımız oyunla onların yaptığı oyun aynı olamaz çünkü biz farklı oynuyoruz onlar farklı oynuyor. Evet şimdi kısa bir ara verelim parçamızı dinledikten sonra tekrar birlikteyiz. got a friend in me, You got a friend in me, when the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old past said, boy you got a friend in me, yeah you got a friend in me. got a friend in me, you got a friend in me, you got trouble and I got them too, there isn't anything I wouldn't do for you, we stick together, to see it through, cause you've got a Some other folks might be a little bit smarter than I am Big and stronger, too Maybe, but none of them will ever love you the way I do It's me and you, boy And as the years go by A friendship will never die You're gonna see it's a me. You got to parçamızı dinledik tekrar birlikteyiz benim gönüllülerle ilgili birkaç sorum olacak eee Gönüllüler gönüllü olarak ne yapıyor? Size nasıl yardımda bulunuyorlar? Aslında bu projeyi baştan aşağı gönüllüler sürdürüyor diyebiliriz. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda çocuklarla etkinliklerin hepsini gönüllülerimiz yapıyorlar. Gönüllü olabilmek için 18 yaşını bitirmiş olmaları yeterli. Yine tüm etkinlik noktalarımıza gönüllü olarak başvurabilirler. Çeşitli eğitimler alıyorlar bizde gönüllü olabilmek için. Çocuklarla etkinlik yapabilmek için. Ve sonrasında da 16 hafta süresince belli programlar doğrultusunda her hafta aynı saatte çocuklarla buluşup etkinlikleri yapıyorlar. Bu projede de aslında yine e, gönüllü. Tiyatro sanatçılarımız çocuklara koçluk yaptılar, birlikte çalıştılar ama onun haricindeki tüm vakitlerde yine tiyatro gönüllülerimiz geldi. Ve çocuklarla yine belli drama aktiviteleri yaptılar ve sürekli çocuklarla çalıştılar. Peki gönüllülerle ilgili bir şey sormak istiyorum yine. Okuyorum oynuyorum projesine gönüllü olmak için TG ve gönüllü olmak yeterli mi? Tabii. Ee, öncelikle TG ve gönüllü olma, olabilmek için başvuruyorlar. Web sitesimizden başvurabilirler. Çeşitli etkinlik noktalarımıza gelip bireysel olarak başvurabilirler. Daha sonra bizim e, temel eğitimlerimizi alıyorlar. Yani bir günlük vakıf tanıtımı, daha sonra bir günlük iletişim eğitimi ve iki günlük yöntem eğitimini alıyorlar. Ve sonrasında da e, gönüllü olduktan sonra okuyorum oynuyorum etkinliğini verebilmek için. Yine Nilay Yılmaz'ın hatırladığı okuyorum, oynuyorum etkinlik gönüllü eğitimini alıyorlar. Bu da iki gün sürüyor. Yani toplam aslında beş günlük bir eğitimin sonunda okuyorum, oynuyorum etkinliği gönüllüsü olabiliyorlar. E, TG ne demek neyi amaçlıyor? TGEV yani Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı 1995 yılında Suna Kıraç önderliğinde kurulmuş. Çocuklarda aslında ilk kademesindeki çocuklarda yaşam becerileri geliştirmeyi amaçlıyor ve bu doğrultuda çeşitli etkinlikler yapıyor. Çocukların kendine ifade iyi ifade eden, özgür ortamlarda eğitim aldığı bir ortam yaratmayı hedefliyor çocuklara. Dezavantajlı bölgelerdeyiz genelde. Dezavantajlı bölge çocuklarındaki eğitim desteği sağlamaya çalışıyoruz. Tiyatroda oynayacak çocukları nasıl bir araya topluyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Ya öncelikle aslında arkadaşlarımıza biraz sonra soralım bence bunu. Okuyorum, oynuyorum etkinliğini alan arkadaşlarla belli saatlerde... Ee, prova yapmak üzerine konuştuk hepsiyle. Önce bir çocuk haklarının genel olarak çocuk haklarının üzerinden geçildi. Daha sonra bizim etkinliğimizde e, oyunana, oyunlaştırılan çocuk haklarından bahsedildi. Ve daha sonra da kendi oyunları dağıtıldı. Belli bir seçim yapıldı. Önce kendileriyle gönüllüleri ve de e, tiyatrocu koçlarıyla birlikte çeşitli drama çalışmaları yaptılar. Ve bunun doğrultusunda da rol dağılımı yaptılar. Daha sonra da 3 ay boyunca tam gaz ...rollerine çalışmaya başladı. E, oyunları hangi maddelere göre belirliyorsunuz? E, aslında bu işin en zor kısmıydı. Hangi maddelerin oyunlarını yapacağımız... ...çünkü e, her madde aslında... Birbirinden daha önemli hale gelebiliyor işte bir tanesine bakarken Abi bu çok önemli bunu kesin yapalım diyorsunuz sonra bir alt madde ya bu da çok önemli O yüzden biz aslında bu işte biraz kolaya kaçmak durumunda kaldık şöyle ki oyunu en rahat çıkabilecek maddeleri sonunda seçmek durumunda kaldık Çünkü bir madde diğerinden daha önemli diye bir ayrıma gidemiyorsunuz çocuk haklarında biliyorsunuz bu sebeple 12 tane yapacağımızı biliyorduk Çocuk oyunu da yapacağımızı biliyorduk. Ve en sonunda da işte en kolay oyunlaştırabileceğimiz olan 12 maddeyi yazarlarımızla birlikte seçtik. Her eğitim parkı bir tane... Oyuna çalışmıştı yoksa farklı oyunlara çalışıp daha sonra İstanbul'a bir tanesini sundular? Evet ikincisi gibi oldu söylediğiniz. Yani aslında 12 oyunumuz vardı. Her eğitim parkı 3'er oyuna ya da 2'şer oyuna çalıştılar. Bu 3 oyun mesela 15 çocuk seçildi bir eğitim parkında. 5'er 5'er ayrıldı ve 3 oyun seçildi. Bu 3 oyunu da kendi yerellerinde sergilediler. Arkadaşlarına, öğretmenlerine, çevrelerine. Daha sonra bu oyunlardan sadece bir tanesiyle İstanbul'a geldiler ve 12 oyunun gösterimini yaptılar. Peki başka söyleyecek bir şeyleriniz var mı? Biz böyle bir faaliyete girdiğimiz için çok mutluyuz. Herkesi Eğitim Gönülleri Vakfı'na bekliyoruz. Ben son olarak öğrencilerimize dönmek istiyorum. Son olarak söyleyecekleri bir şey var mı Projeler kapsam. projelerle ilgili? Öncelikle TGV teşekkür ediyorum. Arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Çünkü online sayesinde hem bazı şeyler öğrendik hem de yeni şeyler keşfetmiş olduk öğrendik, eğlendik, çok mutluyuz. İyi ki gelmişim. Ben de TEGE'ye teşekkür ediyorum. Bize bu imkanları sunduğu için, böyle güzel etkinlikler yaptığı için. Bence bütün çocuklar imkan yani imkanları varsa TEGE'ye gelmeliler ve çok eğlenceli bir yer. Hem eğleniyoruz hem öğreniyoruz. Ben de TEGE ve Yapı Kredi'ye teşekkür ediyorum. Ben burada tiyatroda oynadığım için çok mutluyum. Zaten daha önce böyle bir şeye katılmak istiyordum ve ve o da olduğu çok mutluyum Rize. Her hafta olduğu gibi bugün de Bir Sazıkçı'nın programının sonuna geldik. Konuklarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Programımızı burada sonlandırıyoruz. Hoşçakalın. Biz teşekkür ederiz.